Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor. 20 yıllık radyosunuz. Şaka baka 20 yıl daha çalar herhalde bu şarkı. Radyo devam edersin. Yani kaba bir hesapla çalıyor olması lazım. Hoş geldiniz Bay ya 20 yıllık radyo işte. Valla 20 yıllık radyocusun. Ve hiçbir zararını görmedin değil mi Ege? Valla faydasını bile gördüm. Herkes de görmüş yani. Cuma tesis günü radyocular buluşmasında herkes genç. Herkes Dip, filinta gibi. gibiydi. Valla maşallahları vardı. bir döneminde vardı. radyoculuk yapmış de bunu ee, gördük. Tabii radyoculuk adamı ne gibi tutar? Zıpkın gibi, Zıpkın fişek gibi, dipçik, dipçik gibi, gibi tutar. Kolçak gibi. Bir, biz işte devam ettiğimiz için biz de tatlı bir... Bir mayışma görürdüm yani. Bir mayışma yani. var evet tabii evet, canım. Tipimiz yani, kaymış 3-5 yani. yıl genç tutar ondan sonra yıl overdoz oluyor. Maalesef maalesef. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha o gün ben esnaflık uyarsın. Hakikaten doğum olduğumuz... günümüz bir kez daha kutlu olsun. Yani insan ayrı bir şey yapıyor. Şöyle bir bakıyorum da 20 yıldır aynı yerde çalışanlar bir kez daha gözden geçirsinler. Ee, emekliliklerini şunun şurasında ne kaldı, ne kaldı diye evet, Önümüzdeki hakikaten. günlerde Ali Tezeli de alırız Buraya hep beraber emekliliği Kaç anons yaptınız siz falan diye şey yapsın Oradan anons başına zaten 1 lira Diye sana söylemişlerdi direk sen hakkını ah, Ararsın orada oradan şey yaparsın yani anons başına 1 lira. Eee şöyle bir bakıyoruz. Bir arkadaşımızı maalesef Lodos'ta kaybettik. Evet hakikaten Oktay. Ben dedim ona o kadar zayıflama diye. E... Yok abi zayıf diyeceğim. Biraz daha vermem lazım. Ondan sonra uçtu gitti maalesef, işte. Maalesef. Maalesef vallahi var ya. Şöyle. Sen de ayarlamaları yap. Sevgili dinleyiciler şu anda boş konuşuyoruz gibi gözükebilir ama bütün ayarlamaları yapmak. Bu sırada yapılıyor. Başlı. Evet. Şimdi bu rüzgar nedir? Biz deniz kenarı falan da dildiz. Bu öyle rüzgar olur mu ya? Yani deniz kenarında rüzgar olur. Mu? Bana öyle, hadi tam oradan mantıklı geliyor. Nesi mantıklı onu da bilmiyorum da. Bu Bosfor'un ortasında biz rüzgardan uzak yaşayacağız diye düşünüyorduk. Uç, Ataların uç. öyle diye mi gelmişti? Evet. Seni İzmir'den Ankara'ya onun için mi gönderdiler? Biz rüzgarda çok çileler çektik. Seni sen, gönderiyoruz. Seni, sen ve senin e, torunların orada çekme diye gönderler. Vallahi bilmiyorum dışarıda 8-10 derecelik Bir hava sıcaklığı var Kim, ki. Kimse gıkını çıkamıyor. Lodos sıcaklık getirir ama tabii ki beraberinde Bir şeyler de götürür, bir, şeyler de götürür. Bir, bir takım eşyaları çatıları falan götürür Çatıları işte bizim de çatı gibi Adamımız Oktay Demirci maalesef Lodos'ta kaybetti. Çatı adayımız Oktay Demirci uçtu gitti <gülüyor> Vallahi uçtu gitti. Oktayı uçuran Lodos bizleri ne hale getirir? Varın hesabını siz düşünün. Şaka maka Ankara'da bir çeşme havası yakaladım ben dünkü o rüzgardan. Allah Allah biraz açıklar mısınız? E çeşme böyle eser? Yani bu kadar esince ben çeşmedeyim Ege Kayaca'nın e, bildiği yerler. Çeşme Ankara e, Rüzgar e, olarak bu. Bu. Maalesef bu. Ama sadece Türkiye'nin neresine gidersen git şu anda e, ne derler ona e, uçan çatılar mı istersiniz efendime söyleyeyim Boğaziçi'mi, ile denizin birleşmesi mi? Neler neler neler yaşadı bu ülke. Yine bir e, sınavdan geçiyor, lodo sınavından geçiyor. Ben bir de galiba yenilenebilir enerjiye biraz meraklıyım. Çünkü dün rüzgar eserken hep şey diyordum. Boş boş ne esiyor? Yani bir birkaç bir düz... şey olsaydı, bir şey bu fır dönseydi neye yarardı bilmiyorum ama fır döndü dediğin rüzgar türbini mü Evde yani ev tipi. Ha, ev tipi yerlerde. Olsun evlerde de var. Mesela teknelerde var ya böyle rüzgardan yararlanarak yap, elektrik üretimi. Vardır tabii canım da. Şüphesiz ki vardır. Mev sabit ya. O yüzden hani, tekne hiç rüzgardan yararlanmasa zaten bir yere gidiyor rüzgarla. Yerken dediğim şey o değil mi? E tam rüzgardan yararlanması olur Gene hem elektriğini üretiyor hem hareketini... Ne, yani ne yapsaydık terası ya? terası komple rüzgar türbününe boğacaksın. Ondan sonra Keşke. da elektrik faturası ne gelmiş? Vay efendim elektrik faturası zamlanmış mı? Vay bir, efendim 40 günlük mü gelmiş 50 günlük mü gelmiş? Hiç... Bir telefon şarj etseydin bana yeterdi ya. Aa, ben şeyde gördüm ya e, Çok özür dilerim Fransa seyahatim sırasında Sizin tip şeyleriniz var ee, e, Ben mesela sadece Markete gittim orada hiçbir şey görmedim Valla Lyon Havaalanı'nda şey yapmışlar Sadece deterjanla şeyi Bantlamışlardı onu gördüm Müşatıcıyı onu gördüm başka bir şey görmedim <gülüyor> Güzel ikisi baya da uygun fiyata Lyon <gülüyor> ee, Havaalanı'nda şu vardı Böyle bisikletler var Bisikletler dedim bir masaya bağlı 3-4 tane bisiklet var Oturuyorsun şarjını koyuyorsun telefonunu. Telefonunu şarj edecek bekle, bekler sen maalesef herkes ha babam pedal basıyor. Otur bisiklet. Ha kendi telefonunu kendi şarj Kendi telefonunu kendin. Efendim benim hızlı bir şarja ihtiyacım var. O, o zaman. zaman bas kaza aşkım bas kaza. Ee, vallahi Denedin mi? Ben denemedim canım. Sadece biraz seyrettim bayağı da keyiflendim. Çünkü bazılarının galiba acelesi vardı. Hızlı hızlı şarj etmeye çalışıyordu. Eee hem sporunu yapıyor... Aslında ne kadar güzel bir şey. Boş konuşmayı ortadan kaldırıyor. Ve emeksiz bir şey yok. Ama insanlar da şey... Bir hiç kimse birbirini tanımıyor. Herkes masada birbirine yönel, dönük bir şekilde, yuvarlak bir masada. Ee, böyle boş gözlerle ve saatlere bakarak falan bir an önce e, şarjlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yani ondan sonra o adam konuşurken karşı taraf boş konuşmaya başladığında kapatır telefonunu. Hepsi kadındı. Ben bunu şarj etmek için kaç kilometre pedal çevirdim. Senin Tabii. kusura bakmadı. Yani bu boş lafların bir kilometreye denk geliyor der. Yani emeğe saygı birazcık emek harcamak gerekiyor. Aynen. Aynı şekilde sen evde koyarsın mesela. Selin çok hareketli. Hı hı. Ver altına küçük bisikleti. Oh. Ver etsin bugün mesela börek yapacaksınız. Ver fırının elektriğini şeyine bağla. Bisiklete bağla. Yakar. Bağlar. Neyi? Böreyi, Selin mi? Böreği yakar. Böreği yakar. O zaman daha böyle şeysiz olan. Ee, mesela su ısıtacaksınız Hah, bak tam kettle Tam kettle'lık böyle bir anda, bir çünkü çoğuştan... o bir anda çekiyor bir de saç kurutma makinesi öyledir çok iyi Ege'ciğim tespitlerine emin ediyorum ederim. bayılıyorum bayılıyorum bayılıyorum şöyle bir bakalım e, neler olmuş e, neler bitmiş Dün Barış Manço'nun ölüm yıl dönümüydü evet hakikaten ee, rahmetle bir kez daha özlemle alıyoruz. alıyoruz 16 yıldır aramızda yok e, 16 yılsız Barış Manço'suz geçen yıllar ee, onun dışında bakalım e, neler olmuş. Hmm, herkes ona hayran. Kime hayran? Dünya genelinde yapılan bir anketten bahsetmek istiyorum size. Dünya genelinde. Birisine Herkese hayran? Bir kişiye hayran. Herkes George Clooney mi? E, kadın mı erkek mi? Kadın, kadın. Kadın. Kadın. George Clooney ile de baya bir şeyleri var. Ahbaplıkları. Ama var lalamut mi? Ahbaplık diyorum. Hanımı demiyorum. Ee, ya yani. yani evlenince ahbaplık bitiyor mu? Hanımın için bu da benim ahbabım diye herhalde bir yerde. Efendim. Ege Bey ve ahbabı <gülüyor> Dürge Hanım. <gülüyor> Ne haber ahbap diye de konuşursun ondan sonra eve gittiğinde ortin e, ortin değil ne olabilir herkesin ahbabı Herkesine. ha George Clooney'nin de ahbabı, ahbabı. olan e, Julia Roberts mı onlar çünkü bir filmde beraber oynadılar bir filmde orada bir o, ahbaplık e, olmuştur e, diye orada bir, evet Eleven filminde hı hı. E, Ocean Eleven pardon sadece bir Eleven diye bir film de yapılabilir evet, ama Ocean Eleven'de benim hatırladığım öpüştüler yani öpüyordu Aa, ama yanında tamam ahbaplık kurulmaz mı? E tabii bu da ahbaplığın en güzel göstergesi. Evet, onların tayfadan birisi. Hiç ben seni yormayacağım, e, koca kafasıyla hepimizin gönlünde taht kuran hmm. Angelina, Angelina Jolie. Parantez içi 39. E, ankete göre her 10 kişiden biri Angelina Jolie'ye hayran. E, 10 kişiden biri mi? Evet. No, Haber olmak için biraz az değil mi ya? Dünya üzerinde diyoruz Yahu. Hmm. Senin dünya ben üzerinde. Ben hiç hayran tanıdığım yok bu arada. Bizim çevremiz çok mu şey ya alternatif? Alternatif mesela. Yok yani işte böyle bir nasıl bir çevresek 10 kişi ben toplasam bir tane hayran çıkmaz. Hmm. Zaten liste biraz enteresan. Mesela e, Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı kadın hakları aktivisti Malala Yusuf Zayi ikinci seçildi bu e, ankette. Ama o benim çevremde herkes hayran. Ona. Herkes hayran. Amerika Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton üçüncü seçildi mesela. Da ona da, da herkes hayran. Ama bir türlü Angelina Jolie'yi maalesef anlayamıyoruz anlatamıyoruz ama çok hastası çok şöyle bir bakıyoruz da ne bunlar şimdi sadece o zaman görünüşleriyle değil yaptıkları duruşlarıyla e e mücadelelerle. mücadelelerle olsun Hayata Angelina Jolie söyleyelim. ben kafamla değil efendim yüreğim de bu listenin birincisi oldum Hı, Vallahi Yedir. öyle altı çocuk anası Angelina Jolie adeta yıllara e meydan okuyor muştu. Bakayım şöyle bir açalım Tüm dinleyicilerimizin bu listenin zirvesinde yer alacağı dönemler olsun diye bir temenniyle istersen şey yapalım İstersen evet ben istiyorum İstemek de olmuyor Fahir Yani tüm dinleyicilerimize biraz da gaz vermek lazım Yoksa diyecek onun tepesinde Angelina Jolie var ben kimim ki o listeye şey yapacağım der Hepimizin o listeye bir gün girme şansı var Herkes bir gün 15 dakikalığına o listeye girecek Umarız çok güzel bir şarkı var. Dinlemek ister misin onu? Durduğumuz kabahat vallahi. Iyi. Belki fırtına bir oktay getirir stüdyomuza yapraklarla beraber. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Gerçek Rakınlı Radyomuz dedim modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler 8:46 oldu saatimiz Pazartesi sabahında hala istiyor rüzgar ve ki ulaşımına kolaylıklar yaşatıyordur size eğer doğru yerde inmeyi biliyorsunuz rüzgarda havalandığınızda oktay mesela ayarlayamadı bu sabah hala havalarda dolanıyor ilerleyen dakikalarda stüdyomuzda olmasını bekliyoruz. Faire önce gündem'e bakıyoruz buyursun Efendim bir kez daha şöyle bir gündem'i açıyorum açıyorum aç aç açtım Evet teşekkür ediyorum ee, Amerikalılar o kadar şanslı insanlar ki yıllar sonra bizde esprisini kaybetmiş bir şey Daha doğrusu hakikaten bizim de yıllar sonra esprisini bulduğumuz bir şey mi demeliyim? E, simit dünyasına e, Daha doğrusu öyle demeyelim öyle markalar e biz de da olabilir simit, Evet şeyde sokaktaydı Sonra böyle simitçiler açılmaya başladı simitçiler açılmaya. Aynen öyle Aynen abi Amerika'da da Simit and simit markasıyla e, Günde 5000 simit ve sandviç satan Burak Bey Paraya para demiyor valla Vay be Amerikan simitçisi Amerikan simitçisi gerçekten Nasıl ki Amerikan ninja olduğuna inanıyorsunuz Amerikan saykı olduğuna inanıyorsunuz, inanıyorsunuz da Amerikan simitçisi olduğuna Neden inanmıyorsunuz Türk videsinden bagel şeklinde ekmek türlerimi istersiniz. Simidin envai çeşidini efendim şimdi onlarda da kafa karışıklığı inşallah olmaz. Yok İstanbul simidi İzmir doğru. simidi Ankara simidi. Gerçi Amerikalıysa. Kandil simidi efendim. Orada hepsini yan yana görmek ister. E, ister. Bu sabah bir İstanbul simidi, bir İzmir simidi yiyeceğim der. E, Valla öyle. Rami Koç da çok zamanında destek çıkmış, destek çıkmış beyefendiyse. Rami ee, Koç bırak... nasıl Rami Koç oldu işte simit yiyerek. E, simit yiyerek ve. Bu Yoksa Rami de... Koç bilmez mi istediği zaman dürüm yemeği, döner yemeği, tavuk ekmek yemeği. En güzelini yere. Ye. Hepsini yani ama. Bir, bir simit içeri, yiyeceğim dedi. Bir, bir buçuk döner de yiyebilir çünkü durumu var. İki sene simit yiyeceğim, bir fabrika daha açacağım dedi. Bak. Bak nereden nereye. Güzel şey olsun. Öğlen ee, ne yiyelim? Simit ye içli. Işte. E, hakikaten öyle. Şimdi de Wall Street'in dibine açıyorlar e, franchiselarını. Bundan sonra öğle yemeği esnasında simitlerini kemiren, çaylarını öpürdeten Amerikan brokerlar göreceğiz. Amerikan brokerlar göreceğiz. Bir de üstlerinde susam dişinde kalmış falan filan. Ama 300 milyon dolarlık hisse satıyor mesela. İşte bu neydi? Dişinde ne ne, vallahi... Onu ama biraz riskli. Niye? Çünkü saniyelik işler oluyor ya orada ekran karşısında. Doğru. Dişinde karşımız... susamdı. Anla uğraşırken gitti milyonlar. Vallahi gider. Vallahi. Sen niye orada satmadın? Dişinde. <gülüyor> <gülüyor> kalmıştı der. Hayır. Mesela satalım mı satalım mı? O sen orada alırken Sata, dedi, al, al al. Tamam alıyorum. Şunu çıkayım alıyorum derken benim yaşadığım hadise. Ne oldu? Evde Pelin kumandayı istedi. Kumandayı Hı -hı. verir misin dedi. Ben de o esnada ayva yiyordum. Evet. Ayvanın şeyi de dişime kaçmıştı ve ben şöyle yaptım. Kabuğu mu? Yani işte bir parçası şöyle yaptım. diye Ondan sonra 10 saniye sonra uzattım onunla meşgulken. Almadı falan böyle bir tavırlar falan. Ama sana on saniye gibi gelmiş belki bir sene geçmiştir. Orada. Yok şey dedi niye almıyorsun ya istedin? E, cık dedin ya dedi. Çık demedim. Ayvayı çıkartmaya çalışıyorum falan diye. O oh, Hayır buradan tut. Bütün gece rezil oldu, zehir oldu vallahi. Vallahi ana... <gülüyor> o mu yüzden... yaşanmışlık? bu benim yaşanmışlık, yaşanmışlık abi. Bunun ne yaşanmışlık der? Ayva yaşanmışlığı. Ayva yaşanmışlığı. Aynı şey simitte de var. Umarız. Sen Siz... niye ayva yiyorsun 40 yaşını geçmiş adam olarak ya? ya? Nasıl ben nasıl bir ruh halidir sendeki ben anlamıyorum. Şöyle pazar gecesi oturalım televizyon karşısında. <gülüyor> Güzel bir ayva. Ayvamızı... ayvamızı yiyelim mi dedin sen? Ya o da değil hakikaten. Nasıl nasıl ayvayı aldın? İşin i̇şte bak ne güzel söyledin. Ayvanın mevsimimi şu anda? Bilmiyorum ben hiç ilgilenmiyorum ayvanın dönemleriyle. Mesela ben sana desem ki sarı kanadın mevsimimi? Onu da çok bilmiyorum. Ben bir şey. Sen de hayatta mi... ne diye varsın o zaman Ege yani? Sen nasıl mevsimi geldi? Ne sarı kanadın mevsimini bilirsin. Ne ayvanın mevsimini bilirsin. Sen takvime bakıyorsun ayvanın mevsimi geldi diye mi? Yo ayvanın da mevsimi değil geçti zaten. Ben bir tek enginler mevsimini biliyorum. Nedir enginer mevsimini söyle? Vallahi çok yaklaştım. Nasıl, şubat söyledim? sonu mart başı. Ne şubat sonu mart başı? Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorum? İşte şu anda Ankara'da yaşıyorum ama İzmir doğumluyum gibi. <gülüyor> tamam o da daha mevsimi değil. Yani enginarın mevsimi Nisan-Mayıs ayları. Yok yok şubat sonu mart başı diye çıkar onlar. Ya o çıkar da muhterem. O ilk çıkanlar zaten. Hayır, sen ayvanı ya ben enginar iyiyim mevsimimde? Canım enginarın hastası benim ben enginar zaten hasta karşı olduğum bir sebze değil yani enginar dediğin zaman benim için akan sular durur. Onu koy bir kenara da. Ee, ayva... ayva yiyen adam enginlerden tadalamaz benim bildiğim. Vallahi o benim... Daha doğrusu her şeyden tadılır yani. Satıcıdan ötürü oldu, satıcıdan ötürü. Allah abi tam mevsimi miydi? Vallahi bir espriyle başladık. Ee... Nasıl bir espri biraz anlatır mısın gene? Şöyle... Tersan hatırladıklarımız köşesini açalım ya da Tamam hatırladıklarımız köşesini anlatıyorum. Ayvayı gördüm ben işte <gülüyor> bir markette. Satıcı beyefendi de çok havalı bir yer. Sen nasıl baktıysan adam anladı. Abi Demek ayva çok iyi dedi. Ya dedim, ayvanın mevsim değil. Yo bu mevsimde bu ayva bulunmaz abi dedi. Ben de dedim ki bir ayvanın ulaşabileceği en üst noktada mı şu anda dedim. Ondan da öte dedi. Lan sen nasıl böyle bir artık ötesinde falan filan deyince adam ayvaya öyle bir güzelleme yaptı ki dayanamamışım. Abi yaptırayım bir kilo deyince tamam dedim hadi yaptır. Keşke sunta da alsaydım biraz. Ayva çünkü sunta ile çok Hiç iyi Hiç de gidiyor. zaten güzel değilmiş yani onu da söyleyeyim yani eğer merak edenler varsa ayvanın ne sezonu ne bir şeyi... Ondan sonra sezonunda da güzel olan bir şey değil ki ya. Aa ayva bu. Sıkıştırılmış şey. sanki böyle bazı meyvelerin artıklarından yapılmış gibi Masifli şey gibi. Sunta arasındaki fark gibi mi? Bu ne hani portakalın böyle içinde beyaz beyaz zarları var ya. Onları toplayıp azıcık şeker katıp sıkıştırarak ayva yapıyorlar gibi geliyor bana. Fala. Aslında ne yalan söyleyeyim Dün yediğim şey hakikaten Dediğim tanıma son derece uyan bir şey Her ısırıkta belki bu ısırıkta tad alırım mı Evet sana? vallahi öyle Diye diye de koca ayvayı yedirtti bana Sonradan açılıyormuş falan derim Hayır bir de meret boğaza falan dursa yarım bırakacağım Boğaza da durmuyor öyle bir şey Zaten ]lar. bir meyvenin tatlısını yapıyorlarsa Bil ki onun kendi hali Mesela karpuzun tatlısı var mı Karpuz tatlısı e Elmanında elmalı pay var yani Tamam onu şey, koyarsın muzlu pastada da koyarsın da bu bir şeyin içine bir koymuyorsun şey... kaynatıyorsun, Kendine kaynatıyorsun üstüne ben şeker koyuyorsun Kendinden elma şekeri Elma şekeri de şey ilginç bir şey Nasıl? Onun elma dışındaki şekeri. şekeri çok güzel Sonra i̇çindeki, iyi, bir, bir, bir, bir, bir, bir. Ama içindeki Elmayı eğer yavan koyarsan doğru söylüyorsun Dur bakayım ya bulacağım bir tane daha bulacağım sana Portakal reçeli sayılmaz Yok pişirilecek bir meyveyi pişireceksin Ve şeker katacaksın Ondan sonra yiyecek Kabak var mesela Ha kabak var evet doğru Hı -hı. söyledin bir Keşke kabak alsaydın <gülüyor> Yani aslında doğru söylüyorsun Ayvadan bir... tadı alamadım biraz da kabak yiyeyim Yemin ediyorum haklı çıktın Hayatında ilk kez haklı çıkan adam pozisyonuna düşüreceğim seni Vallahi doğru söylüyorsun ya. Bundan sonra hayatımda Ayva'ya geçit yok. Benim için Ayva bitmiştir. Valla bu bir ders olsun. Hep bunu hatırla ya. Ayva'yı gördün. Şimdi bir şeydir ben biliyorum. Sarı sarı, iri iri. İri iri bunlar. Güzel görünüyor. Al sen ben bunu yerim ki falan diyorsun. E benim başka bir gerizekalılığım daha var. O da bir yaşanmışlık. İsterseniz orada bir virgül koyayım. Oktay Bey'e dönelim. Hoş geldiniz Hoş Oktay geldiniz Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, bulduk. Lodos diyorsun, beni diyorsun. Ya neler geldi başıma <gülüyor> sormayın. Hiç Ama noktay ne diyorsun? O geldi geldin Oktay, neler söyleyeceksin? Ya ne o Ankara'nın bilmediğim yerlerine götürdü Rüzgar beni. Ay, ya niye arabayı almadın? Aman sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler <gülüyor> Aman bu oktayı bilmezsiniz. Ya Allah neler geldi hiç ben. Altı buçuktan beri yollardayım ya. Yollarda mısın, havalarda mısın? Havalardayım, yollardayım. Şöyle alttan esiyor Rüzgar. Hı -hı. Kaldırıyor. Arabayla beraber beni kaldırıyor. Çetinemeç'ten geliyorum normalde biliyorsunuz ben. Evet. Çetinemeç'ten hop sen nereye? Konya yoluna. Allah Haydi, Allah, Allah. Baştan. Ho bütün yolu baştan. Konya yolundan. Ondan sonra hadi oradan arkadan dolaşayım madem böyle arayı. Ben nasıl geldiğimi hatırlıyorum. Hop alıyor beni nereye? Samsun yoluna. Samsun yoluna. Bravo fail. Yol bilgilerimizde biraz zayıf <gülüyor> oldu. Bir de nasıl biliyor musun? Tam kırmızı ışıkların dibine bırakıyor beni. Piş bir rüzgar var yani. Evet, sen ters. bırak beni yeşilin oraya bırak bari ben de bir devam edeyim ya. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ondan sonra hop hadi. Abi daha anlatabilirim <gülüyor> Yok nasıl. yok. Dur bir dakika ya çok güzel şarkı çalacaksın. Fahir istek şarkısı varsa. Tamam benim istek şarkım. Benim bir maceramı da anlatayım da o da biz tamam, evet diğer onun. Benim macera Aymanid... diye köşe mi oldu ya? Bir, bir sabah rüzgara takıldık gelmedik. Oktay yaşanmışlıklardan Ma... maceraya geçti. O kadar çok köşemiz var. En güzel yerinde köşe... geldin. Maceracı mı köşenin adı yoksa <gülüyor> maceralar mı? Fahir Uyucun maceracı dünyası. Ya Kendi maceranın anlatırken de Fire oyuncun macerası diye anlatıyorsun Köşeyi çünkü o buldu yine, ha, Köşenin şeyi o mu özelliği tabii. Çok güzel köşeymiş Teşekkür Bahir. ederim Yine bu kış yaşanmışlıklardan bir tane bir macera demeliyim ben Greyford mi? mu? Hayır Yine bir ayva vakası Kaç defa ayva alıyorsun sen Bir da, defadan ders almalı sen. Ben bu, şimdi bir gördüm ya bir şey Ayvaları ya gördüm şey diye Ayva konusu konuşulmuyordu hani abi Bugün bir istisna yaptık. Ayva çok sıkıcı. Macera şey olduğu ayva ve iğde konusuna girmiyoruz abi diye bu yayın dönümünün başında konuşmadık. Almış ayva almış gene. Ay ayva aldım. Ayva mı aldın Fahir? Maalesef. Maalesef o ayva. Radyoya mi getirdin sonra? Yok yok yok yo. getirmedim yani size kıyamadım. Ben yine böyle gördüm ayvalar iri iri böyle ama nasıl parlak. Dedim ki çok muhteşem iki tane ayva alayım. Aldım böyle geldim. Ondan sonra... Akşam sen bir de eve bir havayla mı, Penin? Aa bakalım ayva. Yok, Ayva'mız hazır mı dedin? dedim Penin bir film koy da bir ayva yiyecek. <gülüyor> Ondan sonra ben de dedim gideyim ayva'yı sen getir, sen getir şeyi oldu. Ben gideyim getireyim Ayva'yı arıyorum, arıyorum yok. Ay arıyorum. Abi, nereye koydum? Neyse ab yukarıda. Ay, Allah. Hay Allah. Çok benzer bir şey var benim de başıma gelmiş o. Benim aldığım meğersem ayva değilmiş. <gülüyor> Neymiş? Develi armudu almışım ayva niyetine. G güzel bir anıymış bu ya. Ama yani şimdi, will... Seni pazarda kazıklıyorlar mı Fahir? Pazarda markette her yerde beni var ya ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ben de galiba biraz bir şey var ya. Merak da var. Bir sana. merak da var, bir saflık da var. Anam çağırıyor diğerini de ayvacı will... kakalıyor, öbürü de kakalıyor. Develi Armut'un gizli reklamını yapmış oldun yalnız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. I got the power'da başladık Modern Sabahları'nın yeni bir kez daha günaydın seviyor sana severler. Macera dolu gündemimize dönüyoruz buyursunlar Ay macera maceradan maceraya sürüklene sürüklene bir hal olduk Devam ee, edecek miymiş bu rüzgar şimdi? Rüzgar vallahi, devam edecek diyorlar Bir de bu rüzgarın önlemi yok Yani yağmurda şemsiye hadi karda kalın kalın giyindik Rüzgarda kafana çatı uçuyor ne koyuyor kaskla mı dolaşacağız? Valla biliyorsunuz şimdi yaz tatili dolayısıyla dinleyicilerimizin haberi yok da Böyle bir rüzgarın bana maliyeti yüzümde 10 dikiş oldu Doğru ee, Onu bilenler bilir bilmeyenleri bir kez daha ben hatırlatayım Aman dikkat diyoruz kimseciklere söz vermeyin Ne oldu senin panel, panel yüzün... rüzgarla havalanıp havaları, kaşını yarmıştın kaşımı, Sadece kaşımı yarsa iyi e, Hayatımda büyük, da bir Büyük bir gross marketin e, otoparkında beni kan ve revan içinde bırakmıştı Ki güzel bir şarkısı vardır Coşkun Demir'in o konuda biliyorsun kan ve revan diye Revan ve revan diye devam eder İstendir şey. Paylaş'ın değil miydi o şarkı? <gülüyor> yani abi işte bazen karıştırıyorum. O darbenin etkisiyle bende küçük bir travma oldu. Bugün rüzgardan serseme döndüğünüzden hissedemezsiniz ama 16 derecelik bir hava sıcaklığı şehrimizde ha, kendini gösterecek. 16 mı? Evet. Şubat'ın ortası bile olmadan 16 derecelik bir sıcaklık. Rüzgar hızı neydi ya? Nat. Not'tı değil mi? Not, not, not, not, not responsible diye <gülüyor> Kim söylüyordu Doğunu Oktay? Şevket Uğurluer. Şevket Uğurluer doğru cevap evet. Yük sanatçılardandır. Ee, küçük Prens başarıya doymuyor, doymuyor, doyamıyor. <gülüyor> Kim olabilir Küçük Prens? Küçük Prens işte şey. Bildiğimiz Küçük Prens değil mi? İkoncan İkon Prens İkoncan Prens doğru Küçük Prens dediğimiz 58 o... tane adı var Herhalde bir İngiliz ismi uydursam tutar ee, Sevgili Antoni'nin efsane kitabı Küçük Prens Yılın ilk rekoruna imza attı <gülüyor> 19 <gülüyor> yıldır meraklıları için nadir eser haline gelen e, Tomris Uyar ve Cemal süreya çevirisi Ay başında yayınlandı ee, i̇ki hafta içinde yüz ulaştı vallahi Çok güzel. Çok güzel. Hakikaten de okuyan vardır, okuyan vardır. Aman ne okuyacağım bunu diyen vardır. Aman insan niye bunu hastası oluyor diyen vardır. İnanın bir okuyun. Ee, hastası olacaksınız. Belki çok eskiden okudunuz. Bir kez daha okuyun. Çok farklı tatlar alacaksınız. Çünkü Küçük Prens'i bir okuduğun zaman Fahir başka bir şey anlarsın. Bir zaman okuduğun zaman başka bir şey anlarsın. Ben Küçük Prens... <gülüyor> Küçük bir şey var bu kitapçılarda e, şeyde satılıyor ya kasaların yanında. Hı hı. O iyi bir şey mi kötü bir şey mi bir gördüğüm zaman neşeleniyor. Kasaya mı düştü diyorsun sen? Bir, bir gördüğüm zaman bir mutsuz oluyorum. Yani bu bunu niye burada tutuyorlar ya falan diye böyle ama böyle karışık duygular içerisindeyim. Yani küçük biraz prens... gibi geliyor bana. Edebiyat dünyasının artık neredeyse sarf malzemesi. Aa bir küçük Prens alalım ya giderken bizim evdeki şimdi başka yerde dur bulamayız falan diyerek insanlar sık alıyorlar. İyi bir şey yani ve Görünce tabii akla gelmediği bir şey var. Tabii, tabii. Sakızlar öyle mesela, jilet öyle. Jilet öyle veya mesela böyle indirimde ürünler oluyor efendim isterseniz. mesela. Ben mesela en son küçük bir rense oluyorken yumuşatıcı bantlanmıştı. Beraber veriyorlardı, bununla beraber tavsiye ediyoruz diye. O yasak biliyorsun. Evet, rekabeti şey yapıyor. Rekabeti engel Zaten kitapçıyı yaktılar sonra, rekabet kurumu yaktı. <gülüyor> Biraz sert çalışacağız bu yeni yılda diyerek. <gülüyor> Rekabet Kurumu'nun da şu caydırma politikaları inanılmaz. Hakikaten inanılmaz. İngiltere Kraliyet ikinci 2. Elizabeth'in 70 yıldır yayından ayırmadığı Yayından mı? E, yayından mı dedim? Evet. Yayından, yayından. De yanından ayırmadığı e, köpeğine köpeğini artık e, 70 yeni 70 yıldır, yıldır mı? 70 yaşında köpek mi olur Oktay çok özür dilerim yani. Hayır, cins İyi, olarak. He, tek anladım. bir cins üzerinde. Her gidiyoruz. sene o zaman sıfırlıyorlardı. Aa neydi o cinsin adını söylesene Oktay bir, söyleyince bileceğim. Corgi diye yazılır. Gorgi diye okunur. Gorgi diye okunur. Bir evet. Hmm. George cisimci. Hmm. Giderek yaygınlaşan kraliçenin sarayda köpeklere takılıp düşmekten endişe duyduğu açıklanmış. Hmm. Ayağının küçük. dibinde dolaşıyor. Küçük ya efendim onlar. <gülüyor> e, küçük demişler. oluyor efendim. Ayağımıza takılıyor, sıkıntı oluyor. Hmm. Ondan sonra. E, Neyi? Çeyimi değiştirdiler. Modeli mi değiştiriyorlar? Modeli değiştiriyorlar. Biraz küçük bir de çok artık çok varmış onlardan sarayda. Hmm. Yani sayı kaç bilmiyorum ama. Üredikçe ee, üreyişli tabii. yani yeni sana... geçilecek artık? Bir gazete İngiltere'de Daily Express gazetesi... E, Prenses... Doğru oku. Daily Mail'i olabilir mi o? <gülüyor> Yok. Daily Express... Day... <gülüyor> Daily Mail'i daha önce gönderdi çünkü köpek. Anladım. Ee, Daily Express gazetesi Prenses e, Beatrice'in annesi 2. Elizabeth'e bu köpeklerden e, Ginger'ın iki yavrusunu hediye etmek istediğini... Ancak kraliçenin sağlık ve güvenlik endişelerini gerekçe göstererek teklifi üzülerek reddettiğini yazmış. Onu hmm. kraliçede yapmamıştır ya onun yanındakiler. Şimdi kraliçemizin ayağa takılır falan buna. Ama o İngiltere kraliçesine daha böyle böyle hediyeler Biz kraliçemize güzel bir kebap yaptıralım. Orada her açılan kebapçı bir, bir, bir buçuk gönderiyordur. E Tabii canım yani na, ne yapacaksın? Yani krali... Acısız gönderin. Filip acılı seviyor. Bir acılı bir acısız Habire, habire bir şeyler gidiyordur yani. Bunlar da köpek gönderiyor. Bir gazete niye köpek Gide gönderiyor? Bir de kaç ya? yıldır yani 70 yıldır gidenin gelenin hattı hesabı yok hakikaten. Birazcık da kraliçeyi, e, kraliçeyi rahat bırakmak lazım ya. Tamam o... saray müsait bahçesi var falan diye düşünüyor insanlar da. Ve yani. Bazıları öyle işte e, taşınıyorlar şey yapıyorlar ki. ama gidip kraliçeyi bırakıyorlar. O zaman yani... Biz bu kediyi nereye bırakacağız kraliçenin bahçesine bırakacağız diye hep öyle öyle öyle öyle resmen saray saraylıktan çıktı hayvanat bahçesine döndü. Bir de aynı de cins döndü. hayvanlar. Aynı evet. cins bir de yavru. Yani evet. çok fazla yavru olması sıkıntı. Bir de hareketli olur biliyorsun. Ya yavru yavrular. dediğin şey işte demek ki ay, bulun, ay bulundukları ortamda hoşnutlar ki kendilerini veriyorlar, üremeye veriyorlar. E, tabi mümbit oradan yedikleri önünde yemedikleri arakasında işte sürekli kebap sürekli kebap e, tabi bir noktadan sonra hayvan da hayvanda alışıyor sonra salsan onu bulamaz ki Saat iç gibi bizim yemeğimizin gelmesi lazım diye hayvan açlıktan önerir kraliçede vicdanlı onu da yapamıyor yapamaz tabi bununla ilgili ben bir bir e, ülkemizden bir açıklama ya da bir şey bekliyorum bir hareket bekliyorum çünkü biliyorsun e, Fahil biliyorsun özellikle sen İngiltere'yi takip ediyorsun evet. e, bir şey geldi ne? Açıklama mı? geçen hafta sonunda Cuma hı hı. günü mü geldi? Perşembe gülü mü? Ee, Perşembe Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Kraliçe Saraydan bir gibi olmak geldi. istiyorum diyordu. Evet ha. kraliçe gibi olmak istiyorum diye bir açıklama Bence geldi Bence çok sarsıcı bir açıklama Bence yani. de çok ses getirmedi o, yani o Kraliçe gibi olmak o... istiyorum Gerdin falan filan yazdı yine bir sürü şeyler İngiltere medyasında ses getirdi de Yani yine maalesef Medya bunu görmedi O zaman takipçisi olacağız Takipçisi yani. olacağız yani bunun da bir dönüşü Olacak gibi geliyor bana Salayetçimiz şeyleri biri daha neyi takip edeceğimizi şaşırdık. Vallahi ben kendi işimi takip edemiyorum artık. Haberleri takip etmekten. <gülüyor> e, senin işin yani. bu. Takipçisi ol. Bunu takip Herkesin ol. işi bu. E, benim de şahsi şeylerin perdeyi götüremedim ben kaç haftadır. Hangi perdeyi? Mutfak perdesini. Nereye götüreceksin? Perdeciye. Ne yaptıracaksın? E, tam tersi yaptıracağım. <gülüyor> Öyle bir şey yok perde dünyasında. Var, var. Tam tersi ne demek? De şu ne derler? Ee, dikeylerini ve yatayını ya. yataya çevireceğim. Dikeyler yatay diyor yani. E, yetiyor mu tam şey Yetiyor, yetiyor. The vertical yetiyor, yetiyor. diyor, horizontal diyor. Siz özel mi yaptırmıştınız o perdeyi özel yoksa? Yaptım, özel Eski yaptım. eski evden getirmiştiniz özel de yanlış bir şey oldu. Yok yok. Şey ne derler? iki parçasını ayrı dönemlerde evet. yaptırdık öyle bir dikey yatay sıkıntımız var onu çözdüreceğiz ama haber takip etmekten Ne, sıkıntı lan, ne sıkıntılar ne sıkıntılar ya? insanın hayatında ne sıkıntılar var sevgili Bir dinleyicim. de neyi takip edeceğimizi de unuttum ben yani burada bir konuyu takipçisi olacağız diye bağlıyoruz. E, takip... Sonra takip etmeyi ben unutuyorum yani. İçeride yani. takipçi dosyası var işte o dosyaya bakmayıydı onun. Yani ben... mesela bu aralar en son neyi takip ediyoruz? E, neyi takip ediyorduk ya? Neyi ben takip? Hatırlamıyorum yani. Valla geçen hafta ben de yalan söylemeyeyim oktay ben de bıraktım takipçisi olacağımız e, ama bir dolu konu vardı. Şey... Ha, hamile dinleyicimiz arıyor takipçisi olacağız diyoruz ne ismi var ne şeyi var kaç aylık oldu? Doğurdu mu doğurmadı mı ne yaptı nasıl gidiyor? En Son çiprası çiprası bakacaktık. Tamam çiprası... genç lider çiprası takip edecek. Evet, onun bir kılık ile ilgili bir şeyler vardı çok <gülüyor> aman zevksiz giyiniyor. Falan Bence de. biraz fazla takip etti Türkiye çiprası ya genç lideri... Mustes bir Clinton da böyle olmuştu hatırlıyor musunuz ama hiç bu kadar genç olmamıştı e, umut, Kimse Umut Umut Umut Ege Umut fakirin ekmeği yani Sen olarak Sen ne yapıyorsun Ege? Ne yapıyorsun Ege? Ellerini bir birleştirmiş bir şey Optik şeyle... oyunlar yapıyorum kendi kendime. Küçük optik oyunlar. Tofaş Lüks makam araçlarını satışa çıkarmış 3500 kamu çalışanı e, yeniden işe alınacakmış bu iki şeyi vermiş. Bu araçlar sayesinde vermiş. mi? işte bu araçları satacağız demiş. Kime Uç... satıyorlar? Çünkü biliyorsun bir ara Yunanistan yine kriz yaşarken onlar bayağı mal satmışlardı, bayağı evet. ucuza gitmişti yani. Allah o da bize bir şey olabilir ya. Alır mısınız? Bir makam aracı alır mısınız Oktay Bey? Alan olur Türkiye'den de biz biraz zor. <gülüyor> bize yani... zor düşerdi. Ama olur çünkü Türkiye'de de çok makam var. Çok evet. makam var ama ikinci biz, el araba kullanacak el makam el yok bize. yani evet biz sıfırdan alırız. İtibarda şey olmaz. İşte onu anlamamış zaten Çipras herhalde. İtibarda Neyle ne olmaz? İtibarda, i̇tibarda, tasarruf. i̇tibarda tasarruf olmaz. İtibarda tasarruf, i̇tibarda tasarruf, olmaz, tasarruf olmaz. olmaz. Bence en güzel atasözlerinden bir tanesi. O zaman biraz reklamlar diyoruz. Buyurun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio Siz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili izleyen, sana severler. 9.32 saatimiz 2 Şubat 2015 pazartesi sabahında. Şubat'a da geldik. Bit artık 2015 diye haykırıyoruz. Ama 2015'te umut dolu şeyler de oluyor. Olmuyor değil. Hakikaten Şubat demişken... 28 Şubat'ta tatbikat sahnesinde gösterim olduğundan bahsedeceksin Fahir? <gülüyor> tabii ki ya Ege yani o tabii ki aynı güne gelmesi 28 Şubat sürecinde Ege Kayacan. Evet 28 Aa. Şubat'ta tatbikat sahnesinde gösterim var ve biletleri ilginç bir şekilde May biletten. Yani bu onu tesadüf mü yoksa bir özellikle yapılmış bir e... Valla herhalde onu önümüzdeki günlerde daha iyi Takipçisi olalım isterseniz. Konuyu kapatmanın en güzel <gülüyor> cümlesi. Takipçisi olalım. Takipçi ha Takip. o zaman bu ...bunu da koyuyoruz ve hemen akabinde... ...Fahir e bakıyoruz. Bakıyorum şöyle ki... E, Çünkü Türk... bende de uzunca bir dosya var, kabarık bir dosya küçük var. Küçük bir dosya, küçük kardeşlerimizi de ilgilendiriyor hazır... ...onlar da biliyorsunuz, semestre... E, ...sömestrede tatil yapmakla meşguller. Nasıl yazılır? Biz İzmir'de... ...sömestre derdik. Şimdi ben... ...ilanlarda görüyorum, sömestir yazıyor. E tamam, sömestir zaten. Siz Söme, gebrek ne diyorsunuz? Diyor. Bir şey diyor muyuz biz? Sömestre. Tamam, semestre. sömestre. Niye asliyat diye sömestire... Диоптрия Türkiye Büyük Millet Meclisi yayınladığı Ali ve Ayşe ile Meclisi tanıyalım ve Büyük Beyaz Bulut adlı kitaplarıyla çocuklara hem meclisi tanıttı hem de işleyişini anlattı. Kanun nedir minik Ayşe? Sevgili e, Ali e, kanun nasıl yapılır gibi e, sorulara çocuklar e, cevap veremediler ve onlara <gülüyor> en ağır şekilde cezalandırıldılar. Elimizi <gülüyor> ee, nasıl kaldırınız Ayşe? E, 50 kere söyledim şu, şu olayı böyle bir oyunla anlatsınlar ya. Ne oyunu ya? Işte, Ali, ba TV ba Ali Baba saatin kaç mi? seçilme bir şeyler işte ne, nasıl oluyor? İşte nasıl milletvekili olduktan sonra böyle en başından itibaren ilk başta milletvekili seçilme sonra işte muhalefetse ona göre bir şey. Komisyona nasıl İktidar girilir, dersen, nasıl çıkılır? Bakan, bakan olma durumu. İşte, ya işte nasıl ya, el kaldırıyoruz, nasıl el indiriyoruz. El kaldırma. Evet. Neye el kaldırıyoruz? Komisyonlar ne söylüyor şey ne yapacağımızı. Ama tabii tehlikeli. Yani orada uygulanan mı yoksa teorik mi anlatılacak nasıl? Ya, olur? ya uygulanan tabii ki uygulanan. Çünkü çocuklarda öğreniyorlar kitaplarda. E, yaygın kullanımın aksine Atatürk yerine Mustafa Kemal isminin kullanılması ve demokrasi tanımında geçen demokrasiye kadar çıkması. evet demokrasiyi tıpkı meclis binası gibi gelişti ifadeleri dikkat çekti ama genç arkadaşlarımızın Ceylan yani, derisi demokrasi e, yemekhaneye Ceylan. götürmüşler mi yemekhaneye de bir götürsünler bizi de götürsünler fasulye yedirsinler yani. yani hakikaten e, yemekhaneye götürsünler ilk oradan başlasın meclis değil evet bir yerden başladı Biz orada başladık ve bitirdik mi meclis maceramızı? Bitirdik evet. Orada ben başladı, Oktay Demirci'nin vekilliğini Zirmede bekliyorum. bıraktık. Ne zaman sen açıklayacaksın? Son iki hafta kalama vekilliğini açıklayacaktın. Ne Valla biraz bir isimler netleşsin konuşulsun da. Çarşaf listeyle mi giriyorsun yoksa? E, çarşaf listeye karşı besin? mı? <gülüyor> Çar çarşaf listeyle giriyorum hem, hem de zor zorla giriyorum. Valla Oktay Demirci'nin politik dünyası yani ben de bakacağız zayi, şu vekilliği bir hedese yapayım. bugün yolu açılacak da demiyor demiyor diyemiyor iyi isterseniz hazır Oktay Demirci'nin siyasetinden gündem açılmışken cüzdanımdan sevgili izleyiciler <gülüyor> sevgili dinleyiciler <gülüyor> cüzdanımdan bir şey çıkardım aman ne yapayım aman Ege bu cüzdandan çıkan ne ee, vallahi insan aman Ege kişi... onu yapma şimdi başka bir dosyamız var yoksa yapsın mı sevgili dinleyiciler yap yap Aa, ah, ah, ah, ah, Ahmet Sağlam Show. Geçtiğimiz hafta yapacaktık. Denk gelmedi. Ee, bir hafta boyunca ekibeye ne zaman yapıyorsunuz diye şey oldu. Baskılar geldi, geldi değil mi canım? Yani yayında baskıyı hissetmiyor musunuz? Hissediyoruz. Çok yoğun baskı hissediyoruz. O yüzden Ahmet Sağlam Şov yepyeni bir formatla biliyorsunuz. İnanırım inanınız, yap, inanınız inanmayınız, inanmayınız vardı. Şimdi yeni bir şey var. Ee, i̇sterseniz Ahmet Sağlam hep birlikte. Yeni bir format mı? Valla herhalde en yeni doğrusu format. yeni format demek bunu. Tamam. Çünkü bu e, açık mektup formatımızın adı. Öyle mi? Herkese günaydınlar. Bugünkü konumuza biraz insanların kafalarını ve beyinlerini yorarak bilmece gibi başlayalım. O örnek bir aile reisi, örnek bir işletmeci, o kısacası bir beyefendi, bir emekçi. Benim çevremde... Gördüğüm aileler ve çiftler arasında en örnek gördüğüm, takdir ettiğim ve özendiğim bir erkek. İnanılmaz. Hayır yok. Ay, Yaşının pardon. biraz ilerlemiş olması, saçlarının <gülüyor> aklaşması, biraz da azalmış olması ve de göbekli olması hiç sorun değil. Allah Allah kim bu ya? Bu özellikler ona daha çok yakışıyor. Allah Allah. Erdemli ve aydın bir kişidir. Kızdığı ve utandığı zaman yanakları kızarır. Allah Allah. Ama çoğu kişi bunu fark etmez. Çünkü ak sakalları bunu gizliyor Ve gizemli yapıyor Kimdir bu acaba işte. O bir işçi emekçi Siyaseti seven bir kişi O bir demirci Yani derken Oktay demirci Saygıyla sizin ve Didem Hanım'ın Önünde diz çöküyoruz. Sizleri takdim ediyorum Sizleri takdir ediyorum Hep böyle mutlu <gülüyor> ve umutlu oldunuz Normalde bu hediyeyi Bir müşterimize dinleyicinize vermeyi düşündüm Ama ben bir eşeklik, hatta birkaç eşeklik yaptım. Her insanın hayatında böyle ba badeler olur. Sizin doğum gününüzün tarihini öğrenemedim. Bir itirafta bulunmak istiyorum Sayın Oktay Demirci. Buyurun efendim. Lütfen üzülmeyiniz. Kötünün iyisi gibi görün. Sizler Gaga Mangiara'nın ve de bizlerin profili ve ana sayfası gibisiniz. Sosyal medyada Ege Bey'in Hayalet Tayıfı'ndan sonra En çok tıklanansınız. Burada sana pas var Ege Bana pas var Sana göz kırpma var Sevgili dinleyiciler Fahir'e pas yok mu? Fahir Bey'in dediği gibi Yiğidi öldür hakkını yeme <gülüyor> Dolayısıyla bu hediyeyi size ve Didem Hanım'a vermek istiyorum Eminim ki Didem Hanım işine gereğinden fazla kolaylık sağlayacaktır Teşekkür ederim Didem Demirci çifti saygılar sunarım. <gülüyor> çok İmtihan teşekkür ederim. Yani, yani müzikler e, biraz müzikler çok duygulandık. Burada bir hediye var galiba otağın. Evet yani ne hediyesiymiş bu? Ne var bu. bakayım? Bilmiyorum ben bende hediye yok ben sadece yazı Her mı var? Şeyim. Aracı aracı aracı hakikat. Evet Ahmet e, doğum günümde. Çünkü siz yani siz tatildeyken böyle bir mesajlar attı sana da Faiz mektup yazdı ya. Evet. Ege sana mesaj attı telefonunda. Bana telefonda. mektup yazmadı bana takdir belgesi verdi ya. Doğru. Önce mektup, sonra takdir belgesi. Valla yani anı. basılı, yanlış, matbuat şeklinde yani öyle hani kağıda yazılmış değil. kara tahtanın yanında hemen duruyor. Evet takdir belgesi. Gelenlere, e, görenlere. Şey, yani olur. bayağı bir zaman sonra, yani 30 yıl sonra aldığım ilk takdir belgesi. Valla bana da şey demişti Ahmet. E, Ahmet Sağlam diyeyim, isim Soyad'la beraber. Oktay e, Bey dedi yayında dedi konuşulduğu zaman dedi. Eğer dedi e, üstünüze gelirlerse efendi Tamamen kıskançlıktan olduğunu biliniz dedi. İnanayım mı yani dedi? İnanınmış <gülüyor> dedi. Yani böyle bir e, altyapısını da hazırladı ama böyle bir şey beklemiyordum. E, gerçekten çok teşekkür ederim bir yandan. Neydi kötü özelliğim? Kötü özelliğim yok. Sadece e, Var bir tane bir, yok yok bir şey yok. Tamam. Gerçeklerle üzülmeyiniz dediği bir şey vardı. İşte şey ya saçlarının aklaşması, sakların aklaşması ve göbeğinin olması hiç sorun değil. Hı -hı. Hiç Güzel. sorun değil. Yani benim hoşuma giden burada şey vardı. Yani bana yazın. ve utandığın zaman yanakların kızarır Kızar ama beyaz sakalların bunu gizler mısın? Benim ya. burada çok hoşuma en çok hoşuma giden şey yani bu e, benim için yazdığı bir e, güzelleme meziye ve güzelleme ve mektup ya Hı -hı. E, yani sizi de burada şey yapmamış. Tabii imali canım imali etmemiş. Birer göz. Sağ gözünü sana kırmış Faiz, sol gözünü Ege sana kırmış. Ama açtığı zamanda sana dikmiş gözlerini öyle de diyebiliriz. Çünkü Oktaysan sen e, profili ve ana sayfasısın. <gülüyor> Bildiğimiz. Vallahi iyi, çok teşekkür ederiz. Yani Ay, vallahi Auktay. Ben formatı anlayamadım. Tamam. Kimdir formatı? Bu mı? format değil. Bu şey. Bu, bu, bu güzel. bir açık mektup işte. Açık Bunun mektup. formatı bu. Ha açık mektup Tabii. formatında yazılmış bir Hı -hı. güzelleme. Hı -hı. Manzume. Sosyal medyada Hayalet Dayı filminden sonra en çok tıklanansınız. <gülüyor> Hayal ettiğinizde sevgili işte Ege Kaya gösterime girecek. girecek. Bu arada e, illa sosyal medyada bir şey tıklamak istiyorsanız 28 Şubat'taki tatbikat sahnesindeki gösterimin biletleri May bilette. Orayı, hmm, da, orayı tıklayabilirsiniz. da tıklayabilirsiniz. Orayı... İlla alacaksınız diye bir kaydı yok. Girip çıksanız bir baksanız bile yeter. o, o bile benim için bir gurur vesilesidir. Çok teşekkür Buyurun ederim efendim. O zaman madem sömestre dedik, sömestir dedik. Sömestir dedik, sömestre 15... demek, sömester dedik. Sömester dedik, 15 tatil dendi biliyorsunuz. Söm Sömü deniyor bazı yerlerde. Doğru. Sömü. Zamanın olmadığı yerlerde, Sadece söm, söm. bile denir. Ee, Nuran Hanım'ın, Nuran Çakmakçı'nın e, akıllı tahta köşesinde unutulan 10 geleneksel oyuna hızlıca bakalım mı? Akıllı tahta, ta ta tahta. Ta ta ta. Yani birçoğunu biliyoruz zaten bilmediklerimiz olacak. Bilmediklerimiz Sokak oyunu mu bu? Ne sokak, bu? sokak oyunları. Aa çok güzelmiş. Derseniz onu e, sokak oyunları köşemizde mi yapalım? Buyurun efendim sokak oyunları köşesi başlıyor. Sokak oyunları. Takıldı. <gülüyor> sokak oyunları artık unutuldu diyor Nurhan Hanım. Ee, başta sokağa, telefonlarla iniyor şeylerle iniyor ya Aplikasyon olursa iner yani Kaldırma yok. oturup çocuklar kenarda bir şey oynuyorlar Bilgisayarlarıyla falan filan Bence daha da şey Araba ezmez bir şey yapmaz Kaldırımda Çocuk buraya gömüldükten sonra, ha. Arabanın ezmeyeceği sokakta var mı yok mu Vardır ha. tabi bazı mahallelerde Oysa bu oyunlar çocukların eğitimi ve kişiliğini Olumlu etkiliyor nedir bunlar bir Saklambaç körebe Körebe Saklambarç mı? Valla o kadar şeyim var. Körebe'yi o kadar az oynamışlığımız var ki. Körebe çok, çok zevkli oyun. Yok yok. O çok... Evde de çok zevkli. Sokakta da daha tehlikeli ya. Araba gibi. Evde Sen esas görmüşsün. tehlikeli ya. O bu... En fazla komidine çarparsın. Parmakları küçücük çocukların parmakları çarpıyor. Komidinlere çarpıyor. Ağlıyorlar, bağırıyorlar. Boş alanda da hiç zevki yok onun ya. Yayla gibi dolan dolan dolan. Arap saçı. Arap... İki hiç numara. duymadım oyunu. İki numara Arap saçı onu bilemiyoruz. Nasıl oynanıyor Oktay Bey? Oyuna başlamak için... En az iki Arap gerekiyor demiş. <gülüyor> Değil efendim <gülüyor> öyle dememiş. Arap öyle. saçı yani alınır, kaynatılırken evrileş gibi kokutur. Öyle bir ot benim bildiğim. Ee, şöyle demiş oyuna başlamadan önce... E, ...oyuncular bir daire oluşturacak şekilde yere oturur. Tamam. Evet. tamam mı? Bir oyuncu elindeki ip yumağını... ...ipin ucunu bırakmadan bir diğer oyuncuyu atar. Hı -hı. Evet. Yumağı yakalayan kişi ipu tutar ve yumağı başka birine atar. Yumak ne Oktay ya? Yumak mı bulacağım ben bu yaştan sonra? Nereden bulayım İtalya yumağı? yumak olacak işte ya. Uçurtma ipi. <gülüyor> Kopmuş olan uçurtmalardan birinin... Ama ipi yumak uzak. diyor. Yumak onun topla hali. Ana bana yumak ver. <gülüyor> Sema yumak Ana yu <gülüyor> Çok Böylece giderek büyüyen bir A oluşur. Oyunun ikinci bölümünde oyuncular düğümü ne yapmaya çalışır? Çözme. Çözme. Bravo. Üç. Çelink, Çomank. Hiç oynamadım. E, ben de vallahi Çelik Çomak çok. Hep duyduk. Kentlerde çok oynanan bir popüler oyun değil. İki kere oynamıştım ben. İzledim Çelik ben. Çomak mı? Evet, iki kere. O da bir mahallede abimiz vardı. Onun şeyiyle ile oynamıştık ile. Onun bir ilkinde öğretmişti. Evet. İkincisinde o yokken Hasan abi. Nasıl oynanıyor? Bir çelik var, çomak var. Bir vuruyorsun, yere dikiyorsun, bir şey yapıyorsun. Biri uzun, diğeri kısa. iki sopa kullanılarak oynanıyor. Tamam, zopalarında guruda meşe yanıyor efem. Kısa olan ve kısa olan ve sürekli yerde kalan zopa uzun sopayla uç kısmına vurularak havalandırıldıktan sonra Evet uzak noktaya ulaştırılmaya çalışılır. Evet. Kısa sopaya 3 kez havalandırıp vuramayan oyuncu sırasını rakibine... Bir sonraki verir. oyuncuya Gerçekten. devreder. beyzbol gibi ya. Zopayı en uzak noktaya atan oyuncu da... Mükafatlandırılır. <gülüyor> Kral olur, kraliçe olur efendim demişler. Tamam devam. Kukalı saklambaç. Aa en güzellerinden bir tanesidir. Biz bunu kukalı saklambaç diye oynamazdık ya. Doğru. Bu, doğru. bu mesela işte hakikaten ismi değiş değişiklik arz eden bir oyun. Yok kukalı... Modifiye saklambaç işte bu ya. Neydi o bir kuka yapıyorsun onun taşları diziyorsun devirme üstüne miydi o? Ya bir tane kuka var da ebelediğin o. yer kuka mı Sebeli oluyor? O olarak o. Kukalıyorsun galiba. Kuka kuka kuka kukalı yoğurt diye çok güzel diye bir şarkısı vardı. Bülbül Kesinlikle. kafeste. Onu dumara. bilemeyeceğiz hocam. Vallahi hakikaten ya. Kukalı o. saklambaçı geçtim bülbül kafesteye bakalım çünkü bildiğimiz bir şey değil bülbül galiba. Bülbül kafeste açtı aheste. Oyuncular el ele tutuşarak bir ne oluşturur? Çendron. Daire. <gülüyor> bir halkı oluşturur. Bu halka bülbül kafesi olur. Oyun bu. Hayır değil. <gülüyor> oyuncular arasından 2-3 bülbül seçilir. Tamam sesi güzellerden. Sesi güzel olması lazım. Çünkü Bül... sesi güzele doyulmaz yüzü güzele doyulur. Bülbüller kafes içinde dolaşır. Yani bu halkanın içinde dolaşır. Ne Onu diye ne dolaşıyorlar? Çırırk çırırk cibili, cibili cibili cibili şak şak şak şak şak. <gülüyor> Haydi yavrum bir daha bastıra bastıra. Oyun sırasında halkadaki oyuncular ellerini bırakarak bülbül kafeste der. Bülbül kafeste Melodiyle söylüyorlar Evet. Ondan sonra bu sırada bülbüller halkanın dışına çıkmaya çalışır Evet. Halkadaki çocuklar da bülbülleri dışarı çıkarmamak için birbirlerinin ellerini tutar ve kafesin açık yerini kapatır e, Sapıkça bir şeymiş bu ya yani Bülbül kafeste demek için herhalde el çırpıyorlar Yoksa Evet. saçma sapan bir şey olur el, el çırpıyorlar ondan sonra kaçmaya çalıştığı zaman onlar böyle dönüyor cırrık cırrık cırrık diye Kaçmaya giderken. çalıştığı zaman hemen müzik kesilir ve eller kitlenir, kitlenir. Öyle bir oyun. Bu oyunun neden unutulduğu az çok belli oldu. Demem. Çattak patlak. Yüz suvarlar. Kremalı börek, Ben onun şarkısını biliyorum ama oynadığını bilmiyorum. Sen onu börek diye biliyorsun. Söyle bakayım şarkısını. Çattak patlak, sütli börek, sütlü çörek, çörek, çek çörek dostum, çörek. Çörek. dostum çek. Aman dostum çek. Ya çattak patlak. Abi. Ne? Sonra. Söyleyeyim mi? Ha. Evet. Çatlak patlak yüz yuvarlak kremalı börek sütlü çörek Çek dostum çek aramanı yoldan çek Çek amca çek burnun kanca Al sana bir bulmaca bulmaca kaç para veriyorum 5 parça 1 2 3 4 5 Teşekkürler Olsun. bu oyunumuzun Neden unutulduğu gene anlaşıldı Nurhan Hanım şeyini yazmış yani sözlerini ha, yazmış evet. Ne yapılıyor bu şey değil mi Bu el çırpma Tabii, oyunu avuç, değil mi avuç, avuç, avuç Avuçlar içinde. birbirine çakka da, çukka da vuruyorsun 7 numara 1 değil 1 bunu Abi, herhalde bilmiyoruz, bir... eğlenceli. Yani o hala inanıyoruz. Bu nasıl kazanılıyor ben onu bilmiyorum. Vallahi burada kimler güleniyor? Hakikaten çok küçük yaşta bel fıtığıyla karşılaşıyorlar. <gülüyor> o, olmuyor. Ee, şey yapmayalım. Ee, bu da çok şey oyunlardan biri değil. Zaman içerisinde biliyorsun çok fazla şey oluşturduğu için, sıkıntı oluşturduğu için zamanla kaybolmuş oyuncularımızdan bir tanesi. Bu zaten galiba bir süreçti. Benim bildiğim kazananı yok. Yok böyle yani at atlay gidiyorsun. diye gidiyorsun, atlanacak kişi kalmadığı zaman sen eğiliyorsun. Olur mu ya? Ebe, en... ebe yok mu burada? Yok yok. Yok canım. Haber birbirinin üstünden atlayarak üstünden gidiyor. Nereye atlayarak kadar gideceğiz. E, ne, işte, yok ne biçim şey ya? Nasıl i̇şte, kaybediliyor? Neden kayb nasıl kazanılıyor? İşte bu oyunların kaybolmasının sebebi bir sebep sonuç şey ilişkisi bir tam bir şey yok. Şey mi acaba? Yok diğerlerinde var canım. Bu birdir birdir acaba şey mi? İki kişi kenarda durup atlayabilecek mi? Atlayamaz bence. Bence atlar falan bir orada mı? gerilim mi yakalıyorlar? Esnaf oynar bahis. Evet, bahis o oynatıyorlar. Atlayaması. İlk iddianın çıkışı da buradandır. Sekiz numara. Benim en çok sıkıldığım oyunlardan biriydi bu ve hiç katılmazdım oyuna. İstop. E Aa istop. E Aa istop e çok güzel oyun. Hiç oynat. sevmem istop. E Stop, Stop olmasına rağmen istop e diye oynanması da ayrı bir güzelliği var. İstop e güzel oyun ya. Hiç seven ben istopu ha, ya. İstop'ta düzeldir. ismini söylediğini vurmak zorundasın değil mi? Evet. Hayır ismini söylüyorsun o topu tutmak zorunda. Hava yatıyor tutamadığında yere ha, düşüyor. Tamam, herkes o esnada doğru. kaçıyor. Yakaladığında istop diyor. Cengiz diyorsun mesela atıyorsun koşuyor Cengiz. <gülüyor> Tutamazsa haydi bakalım istopluyor. Veya Gekan diye bağırıyorsun. Gekan! Gekan! Bir dakika şimdi tuttuğu zaman istop diyor tutamazsa Hayır tut, tutarsa istop değil atıyorsun tutuyorsun Tutarsa Eğer tutamazsa istop, tutamazsa istop hayır, diyor tutarsa başka isim söyleyip o gene o, atıyor, atıyor. Evet, tutamazsa, şey, tutamazsa, o, Cengiz de koştuğuyla kalıyor Tutamazsa top cengiz kaçtığı değil. sırada herkes dağılıyor çil yavrusu gibi Elini Çil yavrusu, istop diyor ve duruyorsun Duruyorsun oradan Topla da seni vurma. dopla vurma sanatı Vurulduğunda da oyundan çıkıyor falan 9 numara Aç kapıyı bezirgen başı kapı hakkı Aa, çok güzellerdi. Hadi hep beraber söyleyelim. Hayır. Açık kapı. <gülüyor> Sonraki oyun. Bezirkan başı, Bezirkan başı, başı. Kapı Tabii. hakkı ne? Devam edebilirim. Tabii, bir ne... sıçan iki sıçan diye devam. Yani. Yani. Ne alırsın ne verirsin arkamdaki yadigar, yadigar olsun. olsun. Bençi yadigar lafı ya. Yadigar olsun bir sıçan iki sıçan üçüncüde kapana kaçan. Hı -hı. Doğru yapıldı. Tabii. Tercihe Dolaba kaçan. On numarada da şey var e, ip atlama Niye? Lastik atlama mı, ip atlama mı? İp atlama var. Ha, İki bu çocuk şey... karşılıklı olarak ipin ucundan tutarak çevirir. Çocuklar sırayla ipten atlamaya çalışır. Yok o değil. Benim dediğim de böyle hani... E... ikiler, üçler, dörtler, Nirler, beşler. Ikiler, üçler. Dört. O işte evet. o lastik. Lastik veya Yok. çinçan diye mi geçerdi neydi? İp atlama diye geçiyor. İp atlarken de tekerleme varmış. Tabii. Biliyor musunuz onu hiç? Atlayamazsan atlatırlar gülüm lale bel kız, içeriye gir kız, ipten çık kız, dışarıya çık kız, denizde dalga, hmm. hoş geldin abla, eteğini topla, rahat otur abla, etek breviz, İngiliz A turist nereden çıktı bu kız? İngiliz turist ne ya? <Gülüyor> İngiliz, İngilizcenin beynelmeleri olduğu dönemde. Yani evet. bunun bir Türk pop şarkısı olarak karşımıza çıkmaması da müzisyenlerimizin ayıbı. Sadece sokak ya şarkıları. Yakar top niye yok abi bu listede? Hala oynanıyor demek ki yakar top. Bunlar kaybolanlar. Doğru, unutulan oyuna girmeyebilir. mükemmel bir gün olacak.